1089 numaralı konu, Ebu Musa el-Eşari'nin insanların ahireti unutmalarının sebeplerini söylemesi, Enes bin Malik şöyle anlatıyor, Ebu Musa ile birlikte bir yolculuk yaptım, bir yerde konakladığımızda birçok insanın bir adamın etrafında toplanmış olduğunu gördük, adam fasih bir lisanla bir şeyler anlatıyordu, bunları gören Ebu Musa bana dönerek, ey Enes, gel de Rabbimizi zikredelim, bu insanlara ne oluyor böyle, dünyaları için bu kadar dil döküyorlar? Peki söyle bakalım bunlara ahireti unutturan şey ne olabilir, dedi. Şehvet ve şeytan onları bu hale getirmiştir, dediğimde de şunları söyledi. Hayır yanılıyorsun, Allah'a yemin ederim ki onlar dünyayı ellerinin altında bulmuşlardır, ahiret ise ertelenmiş ve kendilerinden gizlenmiştir. Eğer ahireti de dünyaları gibi görmüş olsalardı yoldan çıkmaz ve dünyaya asla meyletmezlerdi.